Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Burada bazı arkadaşlarım var. Babaları savaşlarda şehit olmuş. Şimdi sen de bir savaşa katılacaksın. Ya sen de dönmezsen? <gülüyor>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 Abdullah bin Revaha, ince ruhlu, zarif bir insandı. Şiirlerinin güzelliğiyle nam salmıştı. Orduyu savaşmaya cesaretlendirdiği konuşmasından sonra bir köşeye çekildi. Yanındakiler onun kısık sesle, devesiyle konuştuğunu duyuyordu. Beni yıllarca taşıdın. Nereye gidersek birlikte gittik. Beni taşıyacağın son mesafe şu önümüzde uzanan yoldur. Bu menzilde de beni taşırsan... Artık seni başka sefere çıkarmayacağım. Ben herhalde geriye ailemin yanına dönmeyeceğim. Umarım ki şehit olacağım. Pek çok kardeşimi kaybettim. Onlar Allah'a ulaşma konusunda bizi geçtiler. Artık dünyaya dair hiçbir şey gözümde değerli değil. Ne hurmalıklar, ne salkım salkım meyve veren bahçeler umurumda. Benim bütün arzum Rabbime kavuşmak. Onun huzuruna şehit olarak çıkmak Gel seninle vedalaşalım Bu vedalaşma etraftakileri duygulandırmıştı Abdullah bin Revaha komutan olarak ismi zikredilen üçüncü kişiydi O da şehit olursa aranızdan birini seçin demişti peygamberimiz Bu imadan ismi geçenlerin şehit olacağı sonucunu çıkarıyordu herkes İki ordu muhtede karşılaşmış ve çarpışma başlamıştı bu esnada peygamberimiz de mescidinde ashabı ile birlikte oturuyordu. Derken peygamberimizin yüzünü bir hüzün kapladı. Arkadaşları durumu fark edip bunun nedenini sorduklarında orada olmayanların da gelmesini isteyerek minbere çıktı. Peygamberimiz sanki Şam'la arasındaki uzaklık kalkmış da savaş meydanına bakıyormuşçasına anlatmaya başladı. Konuşurken gözyaşları, elbisesini ıslatıyordu. Peygamberimiz sözlerine dualarla başladı. Onlar için hayır kapılarının açılmasını Allah'tan dilerim. Gazaya çıkan kardeşlerinizin başına gelenleri size haber vereyim mi? Onlar gittiler ve düşmanla karşılaştılar. Zeyt bin Harise sancağı eline aldı. Şeytan hemen onun yanına geldi. Hayatı ve dünyayı ona sevimli Ölümü de çirkin ve sevimsiz gösterdi Zeyt ise bu an müminlerin kalplerinde imanı sağlamlaştıracakları bir zamandır. Sense bana dünyayı sevdirmek istiyorsun." dedi ve ilerledi. Çarpışmaya girişti, beni hakik'te şehit oldu. Onun için Allah'tan af ve mağfiret dileğiniz. Zeyt şehit olmuş. Evet, Zeyd şehit Allah şehadetini kabul etsin. Demek Zeyt şehit <gülüyor> oldu ha.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 ve Nihayet O Da Şehit Oldu Ben O'nun Şehit Olduğuna Şehadet ederim. Peygamberimiz Ağlıyor Ashabı Da O'nunla Birlikte Ağlıyorlardı Çok Sevdiği Amcazadesi Cafer'in Kollarının Kesilerek Şehit Edildiğini Söyledi Son Derece Üzgündü Peygamberimiz Kardeşiniz için Allah'tan Mağfiret Dileyiniz o şehit olarak cennete girdi. Şimdi o cennette Yakut'tan iki kanatla dilediği gibi uçuyor dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Cafer'den sonra sancağı Abdullah bin Revaha aldı. Sonra bir müddet sustu. hasabın yüzü değişti, sarardı. Abdullah bin Revaha'nın Allah ve Resulü'nün hoşuna gitmeyecek bir şey yaptığını düşünmeye başladılar. Allah'ım! ''Abdullah razı olmayacak bir şekilde huzuruna çıkmış olmasın.'' ''Resulullah neden sustu? Mutlaka hoşuna gitmeyen bir şey olmuştur.'' O sırada Hz. Abdullah bin Revaha ise sancağı alıp atının üzerinde düşmana doğru ilerlerken... ...bir yandan da serkeş nefsini dize getirmek için uğraşıyordu. Ashabın tedirgin bekleyişi peygamberimizin sözleriyle sona erdi. Abdullah bin Revaha cesaretini topladı... Elinde sancak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve şehit oldu ve cennete girdi. Onun için de Allah'tan aff ve mağfiret dileğiniz buyurdu. Resulullah'ın suskunluğu ashabın ağırına gitmişti. Aralarından biri dayanamayıp sordu. Ya Resulallah ona ne oldu? Peygamber Efendimiz kendisi yaralandığı zaman düşmanla çarpışmaktan çekindi. Sonra nefsini kınadı, cesaretini topladı ve ve şehit oldu. Cennete girdi. Onlar bana cennette altın tahtlar üzerinde gösterildi. Abdullah'ın tahtının arkadaşlarınınkinden daha aşağıda ve eğri olduğunu gördüm. Sebebini sorduğumda, ''Abdullah çarpışmaya giderken bazı tereddütler geçirmiş, sonra da çarpışmaya gitmişti denildi.'' dedi. Bunları nakleden Allah Resulü'nün mübarek gözlerinden inci tanesi gibi yaşlar dökülüyordu. Ardından şimdi sancağı Halit bin Velit aldı. İşte şimdi savaş kızıştı. Ya Rabbi, sen mücahitlere yardım et. Sonra yaşlı gözlerle dergah-ı ilahiye el açıp "Allah'ım, Halit senin kılıçlarından bir kılıçtır. Sen ona zafer ihsan eyle." diye dua etti. Halit bin Velid görevi devralıp orduyu komuta etmeye başlamıştı. Çarpışmalar bütün şiddetiyle sürüyor... ...ancak geceleri göz gözü görmez olduğunda Müslümanlar bir nefes alabiliyordu. Böyle bir gecede Halit bin Velid arkadaşlarıyla istişare ediyordu. Yaralıları savaş meydanından çekebildiniz mi? Evet. Pek çok şehidimiz var. Ya Zeyd ve Cafer? Onları da arayıp bulduk. Cafer o haldeydi ki... Cesedinin ön tarafında 90 küsur ok ve mızrak yarası saydık. Bunların hiçbirisi de arkasında değildi. Ah Cafer, onun gibi bir yiğit bir daha dünyaya gelir mi? Ya Zeyd? Onun da durumu farklı değildi. Biri peygamberimizin zadesi, biri evlatlığı. Şehadet haberlerine nasıl üzülecek kim bilir? Allah makamlarını ahli eylesin. Amin. Daha fazla kayıp vermemeliyiz. Az sayıdaki bu orduyla taarruza devam etmek makul görünmüyor. Haklısın. Üç kişiye karşı yüz kişi. Bir yolunu bulup askerlerimin selametini sağlamalıyım. Ne yapmayı düşünüyorsun? Sağ kanatta savaşanları sol kanattakilerle, ön saflardakileri de arka saflardakilerle yer değiştireceğim. Böylece Medine'den destek kuvvetler geldiğini düşünecekler. Kısa bir an bile tereddüde düşseler bizim işimizi görür. Savaş taktiklerine güveniyoruz. ''Seni bunun için komutan seçtik. Nasıl emredersen öyle yaparız.'' Halid bin Velid sabah olunca tasarladığı gibi güneşin ilk ışıklarıyla taarruza geçti. Müslümanlar var güçleriyle düşman saflarına daldılar. Halid bin Velid'in daha sonra anlattığına göre o gün elinde tam dokuz kılıç parçalanmıştı. Düşman askerleri karşılarında farklı simalar görünce Müslümanlara yardım gelmiş olabileceği endişesine kapıldılar. Bunu fırsat bilen Halid bin Velid, ani bir hücum yaptıktan sonra hızlı davranarak savaştan çekildi ve askerlerini toparlayıp geri döndü. Halid bin Velid'in düşmanın pençesinden ustalıkla kurtarıp Medine'ye getirdiği askerler, bir yıl sonra Tebük seferinde Allah'ın elçisinin komandasında daha kalabalık bir ordu olarak düşman üzerinde caydırıcı bir etki oluşturacaktı. Ordu Medine'ye gelmiş ve şehadet haberleri yayılmaya başlamıştı. Peygamberimiz amcasının oğlu Hazreti Cafer'in şehadet haberini bizzat vermek üzere onun evine gelmişti. Hazreti Cafer'in hanımı Esma binti Ümeys sabah erkenden kalkmış, onlarca deri tabaklamış, sonra da çocuklarının yemesi için hamur yoğurmuştu ki Resulullah'ın geldiğini gördü. Şu gelen Resulullah değil mi? Evet o. Yanında arkadaşları var. Bu saatte gelmez ama... Yoksa... Allah'ım korktuklarımıza uğratma. İnşallah şu kalabalığın ardında Cafer vardır. E, Cafer'i göremiyorum. Peygamberimiz Esma'ya selam verdikten sonra oğullarının nerede olduğunu sordu. Hazreti Esma onları çağırdığı zaman peygamberimiz onları bağrına bastı, öpüp kokladı ağlamaya başladı. Ey Allah'ın Resulü! Anam babam sana feda olsun. Neden ağlıyorsun? Niçin oğullarıma yetimlere yaptığın gibi yapıyorsun? Yoksa... ...yoksa Cafer'den acı bir haber mi var? Peygamberimiz Hazreti Esma'ya eşinin şehadet haberini verdi. Ah Cafer'im! Ah! ah. <gülüyor> Peygamberimiz Ey Esma sakın ağzından uygunsuz sözler çıkmasın Ve sakın göğsünü döverek feryat etme dedi Resulullah çocukların başını okşarken Gözlerinden süzülen yaşlar sakalından damlıyordu Şöyle dua etti Ey Allah'ım Cafer hiç şüphesiz sevabın en güzeline kavuştu ''İyi kullarından olanların zürriyetlerine halef olduğun en güzel şeyle ona da halef ol.'' Peygamberimiz cenaze evine yemek götürülmesini söyledikten sonra Hz. Cafer'in çocuklarını yanına alarak evine döndü. Üç gün boyunca Peygamberimizin yanında kalan çocuklar o nereye giderse onun yanında oldular. Üçüncü günün sonunda Hz. Esma'nın yanına gitti ve artık Cafer'e ağlamamalarını tembihleyerek ...çocukların bakımının kendine ait olduğunu söyledi. Şehit yavrularından biri de Hazreti Zeyd'in küçük kızıydı. Hazreti Cafer'in evinden dönerken peygamberimizin karşısına çıkan bu yavrucak... ...hıçkırıklar içinde kendini peygamberimizin kollarına attı. Ey Allah Resulü! Babam! Babam! Babam şehit olmuş!